94.9 Açık Radyo Açık Dergi programından herkese merhaba canlı yayındayız şu anda saat 19.07.09 tam olarak ve zamansız köşesinin içerisindeyiz Burçak Unutman'la birlikte her pazartesi olduğu gibi sana da merhaba Burçak. Merhaba. Evet haftaya hızla bakacağız önce bir konumuz var ama sırası geldi zaman onu anons edeceğiz önce bendekilerden başlayalım aslında bende bir tane bir şey var tamam. onu konuşarak başlayalım ee, o da Raziye Kubat'ın iç Rehpe sergisini bugün gördüm. Dinleyenlerimizin biraz elini çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü son haftaya girdi sergi. Sergi içerisinde Raziye Kubat'ın 3 video işi sergileniyor. Özellikle birisi çok kayda değer. Bir e, kilim dokumayla ilgili, halı dokumayla ilgili daha doğrusu bir videosu gösteriliyor. Onun dışında kendi çalıştığı, anladığım kadarıyla yalboya üstüne çalıştığı, yalboya tuval üstüne çalıştığı çok müthiş bir kilim eseri var. Bundan da öte çeşitli boyutlarda, çeşitli büyük boyutlarda aslında şahmaranları sergileniyor. Hı hı hı. Şahmaranlarla birlikte en önemli teknikte yine yalboya üstüne yapmış olduğu, yalboya tuval çalışmasında yapmış olduğu bizim e, eskilerden çok iyi bildiğimiz kanaviçe tekniğini boyalarla tuval üstüne işlemiş olduğu son derece önemli işleri sergileniyor. Dediğim gibi İç Cephe son haftasına girdi. Beyoğlu'nda sokakta görülebilir İç iççepe sergisi. Raziye Kubat'ın senin cephende daha yoğun şeyler var. Hızla başlayalım Burçak. Evet. E, Monday'nin Bizden bir teklif aldım geçen hafta. Berliner Pool üzerinden yayınlanan haftalık trend newsletter Monday News'de. Bundan sonra İstanbul ve Türkiye üzerindeki etkinlikleri giriyor olacağız. Aslında çok ilginç oldu. Çünkü Monday News Pazar günü, zamansız Pazar günü. Ve biz burada sesli olarak anonslar yaparken bir yandan tekst olarak da... Dinleyenler, izleyenler, takip edenler, etkinlikleri, bütün açık çağrıları öğrenebilecekler. Böyle bir işbirliği yapmış olduk. Hemen bunu duyurduktan sonra zaten ciddi anlamda çok fazla etkinlik gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta daha fazla buna yer vereceğiz diye düşünüyorum benim evet, Yani interaktivitenin doruğundayız. <gülüyor> <Aynen. zamansız olur. gülüyor> her <Evet>. yerimiz çevrili. <gülüyor> evet her yerimiz çevrili. Şu anda bir de konuğumuz var. Bu konuyu da hemen anons ederek başlayalım. Tasarım Bienalini konuşacağız. Bu da zamansız köşesinin yapmış olduğu ilklerden biri diye tahmin ediyoruz eğer yanılmıyorsak. Tasarım Bienali'ne daha çok fazla vakit var. 13 Ekim ile 12 Aralık arasında gerçekleştirilecek bu yılın. 13 Ekim 12 Aralık arasında İstanbul Tasarım Bienali. Ama öncesinde hemen bir konuk bulduk ve stüdyoya attık. O da Emre Güneş, hoş geldin Emre. Merhaba, hoş bulduk. Seninle tasarım bienelinin tamamını değil ama önemli bir ayağını konuşacağız. Ee, o da aydınlatma tasarımından bahsedeceğiz bu akşam. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Aydınlatma tasarımına baktığımızda hem bağımsız bir alan, bir performatif alan olarak yürümekle birlikte özellikle şehrin çeşitli e, unsurların aydınlatılması da aynı zamanda uzun uz, uzun yıllardan beri de bir takım disiplinlere eklemlenerek zaten aydınlatma tasarımı varlığını sürdürüyor. Özellikle sahne tasarımına ve mima İmari tasarıma baktığımızda aydınlatma tasarımı devam ediyor ama bundan da önemlisi İstanbul Tasarım Biyaneli ki bu yılı birincisi yapılacak demin de söylediğim gibi 13 Ekim 12 Aralık tarihleri arasında tasarım Biyaneli'ne aydınlatma tasarımı nasıl sızdı bunun hikayesini diyelim senden. <Gülüyor> Ee, şöyle esasında çok e, hani flash flash bir haber. E, bugün itibariyle kesinleşme durumu gerçekleşti. Çok da mutluyum açıkçası. E, bizim e, 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir e, gerilla lighting etkinliği. E, bugün itibariyle bunu açıklayabiliyorum ki tasarım bir yerlerinin ön etkinliği olarak e, konumlandı. E, daha da güzeli. Bu etkinlik 26 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek. Bu etkinlik sonrasında aydınlatma tasarımının neden önemli olduğuna dair de e, Emre Bey'in kuratörlüğünde gerçekleşecek sergide bir alan olacak ve Emre Aralatın, e, mimar Emre Aralatın e, gerçekleştirildiği serginin bir bölümünü aydınlatma tasarımı e, kapsayacak ki bu e, gerçekten beni çok mutlu ediyor. Evet Gerilla Lighting'e geleceğiz hemen bir haber daha verelim 12 Mart'ta bununla ilgili bir basın toplantısı olacak ama şu anda açık radyo dinleyicileri <gülüyor> biraz daha şanslı galiba <gülüyor> zamansızın dinleyenleri bir gıdım daha şanslı bu konuda galiba ona da geleceğiz yani e, Gerilla Lighting'e de geleceğiz ama bütün bunları doğuran aslında temelde bir dergi var ve e, şaşırtıcı bir şekilde yayın hayatının bu kadar spesifik bir alanda kalıyor olmasına rağmen yayın hayatını ısrarla sürdürebilen bir dergi var sen de bu derginin editörlüğünü yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Bu dergiyi konuşalım. Şöyle e, Vallahi hani gurur duymuyorum dersem yalan olur. Evet. Ama e, 2005 yılından beri çok ısrarla iki ayda bir e, mimari aydınlatma tasarımına adanmış bir dergi çıkarıyoruz. E, Professional Lighting Design Türkiye adı e, ve çok dilli bir dergi değil mi? E, esasında Almanya merkezli bir dergi e, Çince, İngilizce ve Türkçe ve Almanca yayınlanıyor. Biz Türkçe edisyonundan e, sorumluyuz. Ee, dediğim gibi 25 yılından beri devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ben de e, o süreden beri editörlüğünü yapıyorum. Yani dediğim gibi hani bu isterseniz bu kadar spesifik bir konuda hayatını bir, sürdürmesi bir başarı. Peki web ortamında mı sürdürüyor yoksa basılı bir dergi? Hem basılı e, olarak ilk günden beri yayınlanıyor. Aynı zamanda bu sene itibariyle dijital olarak da yayınlanıyor ve herkesin okuyabileceği bir e, dergi formatına ulaştı. Evet dergi de bildiğim kadarıyla aslında kendi içinde pek çok şey gibi tabii ki bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüş, dönüşümü nasıl özetlemek istersin? Şöyle sonuçta başladığımız gün hani bu kadar yani geldiğimiz noktada değildik. Her insanın esasında canlı her şeyin yaşadığı bir süreç var bir evrimleşme durumu. O günü sadece bir dergiydi. Bugün derginin bir tık ötesinde açıkçası 2007 yılından beri. Mimari aydınlatma tasarımının neden önemli olduğunu, bizim bireysel olarak hayatlarımıza, şehir hayatına, sosyal hayatımıza ne gibi katkıları olduğunu altını çizen etkinlikler düzenliyoruz. Öyle bir dal oluştu ve 2007'den beri yaklaşık 13 etkinlik düzenledik. Her etkinlikte ister istemez hem bize hem sektöre hem belki farkındayız veya değiliz hayatımıza belli katkıları oluyor. Bugün itibariyle artık dergi dışında çok... Kendi başına ilerleyen işte senede 3-4 etkinlik düzenleyen bir kuruma e, dönüşmüş oluyoruz. Bunun eminim hem derginin hem de dediğim gibi genel olarak hayatımıza katkıları vardır. Evet bir de bir dernek var. Evet dergi aynı zamanda bir uluslararası derneğin resmi yayın organı. Professional Lighting Designers Association, PLDA diye. Ben de zaten 2007'de Türkiye temsilciliğini alarak... Yani Türkiye'de temsil etme hakkını alarak konuya başlamıştım. Bugün geldiğimiz noktaya biraz derginin ve derneğin beraber bir ortaya koyduğu vizyon var. Onunla ulaştık. E, bu noktada Emre'yi yakalamışken hemen şeyi sormak istiyorum. E, özellikle bu aydınlatma üzerine yapılacak etkinliklerde e, İstanbul'da tam olarak e, neler olacak? Veya mesela bu bağlamda e, İstanbul Boğazı'nın e, köprünün aydınlatılması hakkında ne düşünüyor? Gerçekten ben kendi adıma çok merak ediyorum. E, şimdi... Ya i̇ster istemez bu süreçte hani aydınlatma deyince akla Boğaziçi Köprüsü geliyor çok ikonik bir yapı ve maalesef biraz senin sorunla beraber biraz magazinsel bir durumu da var ve hani herhangi bir noktada bu soru hep bana soruluyor temelde benim yaklaşımım ...bir teknolojik altyapı olarak çok başarılı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Asma köprü aydınlatması anlamında da başarılı altyapı olarak... ...ama maalesef belki bugün biraz daha altını çizeceğiz ve ve e, tasarım bir yönelinin de anlatmaya çalıştığı bir bağlam problemi var. Yani bir şekilde o altyapı anlamlı bir tasarım sebebine, bir bağlama bağlanamamış durumda... Hı hı. En basit benim verdiğim örnek naçizane keşke işte mevsimler ifade etseydi. Her mevsimde farklı bir tasarımı sabit bir tasarımı olsaydı. Ve dönemsel gün olarak işte 29 Ekim'de kırmızı beyaz yılbaşında festif bir şekilde aydınlatılsaydı. Maalesef şu anda bir kontrol masasının başında duran bir arkadaşın tamamen ehli keyfine geldiği şekilde aydınlatılıyor. Bu biraz acı tarafı işin ama... İşte belki tasarım bir ile birleştirdiğimizde buradaki konu işte Emre Bey'in yazdığı bir açık open call var. Orada bahsettiği antibağlam konusuna geliyor. Yani günümüzde maalesef çok daha fazla renkli, çok daha böyle... ...çok bir anlama bağlanmadan aydınlatılmış... ...rengarenk, işte Türk halkının ifadesiyle... ...pavyona dönüşmüş... ...binalarla karşı karşıyayız... ...ve bunun temel sebebi... ...bir tasarım sebebinin, bir bağlamının... Olması, ...olmaması. Emre Bey de biraz bunun altını çizen bir yazı yazmıştı... ...bütün o gerilla lighting hikayesinin... ...zaten tasarım bir yerine... ...eklenmesi de oradan çıktı... ...yani hı hı. o kadar üst üste... E, ...örtüştü ki biraz doğru... ...zamanda, doğru yerde... ...olmak gibi bir şansımız oldu... Ve hani gerilla lighting çok önemli bir inşallah umut ediyorum A önemli bir parçası olacak. Aslında bu durumda şey çok önemli. hani Emre'nin bugüne kadar e, bu konuda gösterdiği özenin en azından tasarım bir gerçekten daha farklı bir noktaya ulaşıyor olduğunu görmek çok güzel bir şey. Çünkü bir yandan biz Peçak Uçanay sahnesinde de e, Emre hem Türkiye'de İstanbul'da e, gerilla lighting'i e, sundu. Hem de Erivan'da e, Ermenistan'da e, Close Creative Encounters e, teması altında bir sunum yaptı. Ve şimdi tasarım bien eline e, bu konu giriyor. Ya bu anlamda aslında bir konu üzerine ne kadar hani uzmanlık sağlandıkça bunun ne kadar farklı yönlere gidebileceğini çok iyi bir göstergesi olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Kuşkusuz ee, ama katıldığım ve katılmadığım şeyler tabii ki her zaman olduğu programı programda <gülüyor> var. O da e, gelelim şu pavyon aydınlatması meselesine. Pavyon aydınlatması bağımsız olarak bir pavyonu ele aldığımızda bence son derece kıymetli ve kreatif bir aydınlatma biçimi. Yani pavyon aydınlatmasını Boğaz Köprüsü'ne uyguladığımızda orada bir saçma oluyor. Mı? Yoksa pavyonla ilgili bir sorun yok diye ya düşünüyorum. Oyuncusu olarak senin pavyonda oynadığın bir şey oyun olmuş muydu pavyonla ilişki? E, hayır ama tiyatro sahnesine bir pavyon kurduğumuz onun da aydınlatmasını birebir yaptığımız anlar olmuştu. İkincisi ise Emre Bey'in Emre Arolat'ın söylediğini antibağlan meselesine son derece e, yani yürekten katılıyorum antibağlamın temel bir tasarımda temel bir problem olduğunu. Fakat bununla yetinmiyorum antibağlan probleminin bütün her şeyde yaşayışımızda dünyayı algılayışımızda yorumlayışımızda ve yaşama biçimimizde dünyayla evrenle kurduğumuz ilişkide de antibağlam. ...bağlamın temel bir problem olduğunu düşünüyorum. Buradan zıplayalım hemen gerilla lighting... ...çünkü asıl konuşmamız gereken mesele o. Ama... Biraz örnekleyerek gözümüzün önüne gelmesini sağlar mısın? Valla gözümüzün önüne gelmesini sağlamaya çalışayım biraz Lütfen. zor. Ee, esasında 2005 yılında İngiltere'de çıkmış bir etkinlik konsepti... ...adından da anlaşılacağı gibi... Bir gönüllü topluluğu ya da onlara gerilla diyebiliriz. Onların şehirde belli bir bölgedeki karanlıkta kalmış, unutulmuş ya da kötü aydınlatılan binalara saldırıp kaçması temasıyla oluşmuş bir etkinlik. Birkaç şeyi esasında özendirmek amacıyla çıkmış. Bir tabii ki işte bugün konuştuğumuz ya da belki derginin benim varlığımı tanımlayan yaydınlatma, aydınlatma tasarının önemini anlatmak. İkincisi de çok kısa süreli. E, şarj edilebilir fenerlerle birilerinin çıkıp hayatımızda çok kısa süreli değişiklikler yapabildiği ile ilgili bir mesaj verme kaygısı var. Bunun içinde sürdürülebilirlik var. Çok hani ben altının boşaltıldığını düşündüğüm bir kavram. Çok pazarlamaya kurban ettiğimizi düşünüyorum ama Hı -hı. E, işte bugün bir sürdürülebilirlik aydınlatmayı tamamen kapatmaktan çok doğru aydınlatmayla ya da doğru çok tasvir ettiğim bir cümle değil ama en azından ihtiyaç olan gereklilikten kaynaklı doğru aydınlat doğru ışık kaynakları kullanılarak doğru bir planlama ile ortaya konulan bir aydınlatmayla daha sürdürülebilir bir hayatımız olabilir. En basit örneği işte evimizdeki tasarruflu lambalarla dünyayı değil ama işte bir jiple <gülüyor> ya da başka enerji kaynaklarını daha doğru kullanarak bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu başka bir konu. Green lightinge döndüğümüz zaman da bu işte isminden dolayı ya da yapısından dolayı çok esasında ilgi çeken ve performans olarak da takip edilen bir etkinlik. Biz 2009 yılında yaptığımızda Galata Galata'da gerçekleşmişti. Gönüllülük projesi. Evet, gönüllülük projesi kapsamında gerçekten çok keyifli bir kalabalık vardı. Yaklaşık 600 kişiye yakın. Çok ana baba günü diye tarif edebileceğimiz. Bu sefer... Henüz iznini almadık ama ilk konuşmalarını yaptım o yüzden söyleyebilirim diye düşünüyorum. Sultanahmet Meydanı'nda olacak hipodromda. Daha da keyifli bir şey olacağını bugün hayal edebiliyorum diye düşünüyorum. Evet burada bir teknik kendinize koyduğunuz kısıtlama değil ama koşullar var mı? Mesela bir dört dakikadan bahsetmiştim. Ee, şöyle bir şey var bir kere elektrikli herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yani bir evet. elektrik fişine bağlama Hı -hı. durumumuz yok. Şarj edilebilir olabilir hmm. mantıklı ya da pille neyse ama bir elektriğe bağlama durumumuz yok asla. Bu da ister istemez bir fenerin normalde şarj süresiyle bizi kısıtlıyor. Ee, normalde her etkinlikte yaklaşık 4 bina yaklaşık değil net 4 bina <gülüyor> aydınlatılıyor. Ee, bu da yaklaşık 4 dakikadan 16 dakika ediyor ki 4 dakikada bazı hatalara imkan versin diye düşünüyoruz. Ee, Tabii ki herhangi mum da kullanabiliriz. Yani önemli olan dediğim gibi bir elektrik kullanmaması. O yüzden şu anda tasarımla ilgili ne çıkacağıyla ilgili de bir fikrim yok. O da heyecanlı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Peki tasarımın, Peki. Pardon, tasarımın çok önceden kareografisini yapıyor musunuz? Yoksa biraz oradaki <gülüyor> atmosferle de çok ilişkili oluyor mu? Şimdi çok tesadüf duruyor. ...etkinliği izlediğinizde... ...ama çok fazla planlamaya ihtiyaç duyan bir şey... ...çünkü hı hı. yaklaşık... ...bugün itibariyle hani... ...saat işlemeye başladı... ...bu süreç içinde biz tasarımı o gün... ...ne kadar tüm ayrıntılarıyla bitireceğiz... Aslında ...ve o ayrıntılar... Oluyor. ...çıkmış olacak ama o gün bize katılacak bir 40 veya 60 gönüllü olacak. Onlar ilk defa o gün o fenerlerle bizle tanışacaklar ve işte o kadar planlı bir şey ki bu işte altı kişinin başında bir lider var. Hı hı. O liderler telefonla tasarımcılara bağlı falan. Yani böyle bir gerçekten arkasında bir organizasyon var ama tabii orada o anda gördüğünüzde hem hat hataya açık o da heyecanlı hem de bir o kadar planlı bir şey esasında. Bu noktada asıl sanatla doğrudan bir ilişkisi var guerrilla lighting'in çünkü kamu alanına da müdahale içeriyor. Evet. E, bu bunda değinmemiz Aslında benzer bir yerden girecektim ben de. Şimdi Galileo <gülüyor> Lighting'e baktığımızda bir anlamda bir aktivizm ve bir sokak hareketi Hı -hı. olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Galileo Lighting'den bu anlamda benim bir ricam var. Belki yapmış olduğu eylemleri bir süre sonra bu sokak hareketini, bu aydınlatma hareketini bir süre sonra küresel iklim krizine dikkati çekmek amacıyla belki yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Hı -hı. yapmayı da kendine bir yol olarak seçebilir. Olabilir. Kesinlikle olabilir. Hani ee, Zaten Hani bu aktivist hali çok açık yani hani bir müdahale var bir isteyen var bir kabul etmeme durumu var o saldırıp kaçmakta ee, neye dönüşeceği hani bu bunu Dünyada temsil eden tek insan ben değilim yani birçok ülkede yapılıyor bu Finlandiya, Almanya vesaire ve insanlar çok open source bir şey yani. Evet ama bu dediğimi bunun... sen başlatabilirsin <gülüyor> burada. <gülüyor> Mümkün sadece orada şöyle bir sıkıntı var temelde ben bu sürdürülebilir kavramlarıyla çok aram iyi değil yani bunun bir pazarlamaya kurban edildiği hissiyatı. Aynen ya sahibi, öyle yani yenilenebilir bunun... enerji kaynaklarına yönelmediğin anda sürdürülebilir herhangi bir şey kalamaz dünyada zaten. Evet kesinlikle yani orada yüzde yüz katılıyorum sadece bu kavramın hani bir pazarlama tuğlu olarak kullanılması beni çok rahatsız ediyor bu özellikle bir dönem... tam da bu noktada buna alternatif yapabilirsin işte. Çok sevinirim. Ee, doğru yöntemi bulduktan sonra <gülüyor> inşallah seni yaparız. seni daha fazla sıkıştırmayayım ama <gülüyor> samiyetle bu ricada bulundum senden. Ee, yazdım ben kenara elimden geleni yapacağım. E, açık Radyo'da sonuna kadar böyle bir şey de peşinde olacaktır. Senin destek için olacaktır. Peki şunu söyleyebiliyor muyuz e, Emre? Işık kaynakları kaynaklarıyla ilgili yaşasın artık bir ledimiz var diyebiliyor muyuz? Ya... Ağlamak istiyorum. Bilediğim üzere artık <gülüyor> demek istiyorum. Ben <Yani> Bırakın <gülüyor> yaşasını. Yani maalesef işte gene aynı hikayelere bağlanıyor. Yani bugün led o kadar pazarlanabilir bir olgu ki. Yani tartışabileceğiniz bir şey yok. Daha az enerji tarif ediyor. Çok yetenekli. Ee, i̇stediğiniz rengi yakalayabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Dekoratif özelliği çok baskın. Yani bir yatırım maliyeti var. Belli ışık kalitesi problemi var ama maalesef bu işte bağlam hikayesine orada bağlanıyor. Bu yetenekli Kardeşlerimiz diyotlar renk değiştirebiliyorlar ve bütün evet, hikaye... o yüzden minibüste ve mikrodalgada kullanılıyor aynı anda. Aynen öyle ya yani. bütün, hikaye... <gülüyor> bütün hikaye <gülüyor> bir anda hani bütün o şeyler unutulup renk değiştirmeye bağlanıyor ve hani sebebini bilmiyorsunuz. Yani hiçbirimiz ya muhtemel sahibi de bilmiyor. Yani renk değiştirebiliyor, e değiştirsin. Yani hani neden renk değiştirsinin cevabı yok. Ee, şöyle bir şey bir arkadaşım paylaşmıştı. Duşkotek diye bir şey varmış. O gün Koçtaş'ın bir, bunu sormam doğru mu bilmiyorum ama... ...bir broşürde vardı. Ee, i̇şte renk değiştiren duş başlığı yapmışlar. Adını da Duşkotek koymuşlar. <gülüyor> ne kadar güzel. Çok güzel. <gülüyor> <kadar yaratıcı. gülüyor> bravo, bravo. Peki o zaman hemen LED'den koşarak uzaklaşıyorum kaçalım, burada. Kaçalım, kaçalım. Ee, çok... Bir dakika süremiz kaldı ve zor yerden ben, soracağım Emre. Efendim? Ben de bir şey eklemek istiyorum Aha. programın sonunda ama. Sen tamam. soru istersen. Tamam. E, Hazırım ben. Evet. Işık e, kaynakları ve ışık kaynaklarının... E, ...sosyolojik ilişkisini nasıl kuruyoruz? Buna bir dakikada cevap verebilirsem... ...çok başarılı olacağım. <gülüyor> e, aydınlatma tasarımı tamamen... ...duygu, iyi hissetmek üzerine kurulu... ...ve bu bizim hislerimizle... ...deneyimlerimizle tanımlanıyor. Bugün bir yerde iyi hissettiğiniz anda esasında farkında olmadan iyi bir aydınlatmaya maruz kaldığınızı söyleyebilirim. Ancak kötüyü fark edersiniz. iyiyi fark etmezsiniz ki fark etmiyorsanız o ortamda rahatsanız şöyle söyleyeyim bir mekan kullanıcısına o anda fonksiyonu verirken rahat hissettiriyorsa Doğru bir aydınlatma tasarımından bahsedebiliriz. Bunun temeli de bir deneyimden geliyor. O deneyim de bizim senelerce beynimize, hücrelerimize yazılmış kodlamalardan geliyor. Bugün yeşil rengin size bana, yani Müslüman bir kültürden gelmiş birine. ifade ettiği de bir Avrupalı'ya ifade ettiği şey aynı değil. Ya da bir caminin hissiyatı. Hani çok dinden gitmesek de... Ya da mum Yani hani Bugün ideal ışık kaynağı esasında güneş ve gecede ay ışığı. Ama bunları taklit ediyoruz suni, suni ışıkla, kullandığımız ışık kaynaklarıyla. Bunu ne kadar başarılı taklit edebilmemiz o hayat kalitemizi belli ediyor. Tabii ki zaten ortada değil mi? Yani e, civcivleri bir an önce piliç ve tavuk yapmak için Yazık. ampul, güneşine ampul koyuyorsanız <gülüyor> e, onun yerine tavuk değil yaratıklar yemiş oluyorsunuz. Ben kendi adıma belki son söz olur bilmiyorum ama. Son söz olsun mu? Uğur. Olsun olsun. Tamam okey. Geldiğin için çok teşekkürler. Önümüzdeki ben dönemde de tasarım de. bir yenenini Emre Güneş'te takip etmeyi planlamaya çalışıyoruz. Işınla. Umarım her şey yolunda gider. Ee, şimdi LED'den bahsetmişken bir sanatçıdan Tracy Emin'den bahsetmeden programı bitirmek istemedim. Çünkü kendisi de özellikle LED ışığı popüler etmiş sanatçılardan biri. Onun bir LED işinde yazan bir şey okuyarak programı bitirmek istiyorum. Belki de bu konuştuklarımız da bağlan ve birçok konuda bir yere gider diye düşünüyorum. Gönenek e, yazı kullanıyor çünkü people like you need to fuck people like me. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Konukmanla Güncel Sanat Konuşmaları.